Teknolojinin karanlık yüzünden herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Murat'cığım ben bugün biraz daha gençlere yönelik bir program yapalım istiyorum. Daha doğrusu sanki onların daha çok sorunu olacakmış gibi geliyor. Hmm. Tabii ki başıma geldiği için bunu konuşuyorum. Bencilce birisi. Genç olarak mı? <gülüyor> Tabii.